Merhabalar. 94.9 Açık Radyoda bir Snefil programında daha birlikteyiz canlı yayında. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Slow West, Sakin Batı'nın müziğiyle başladık. Aynı adlı parçayı Django Django akustik bir yorumla seslendirdi size çaldığımız versiyonda. Haftanın özellikle müzikleriyle de dikkate değer filmlerinden birim. Sakin Batı birazdan daha detaylı bahsedeceğim size. Ee, her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz İrem Bergsoy'a e da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 5 yeni filmimiz var vizyona giren. ikisi yerli yapım olmak üzere onları kısaca size anlatacağım Ancak sonrasında canlı yayında iki de konuğumuz olacak. Ee, bu hafta yani önümüzdeki hafta başlayacak olan Aralık başında 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema günlerini konuşacağız kendileriyle. Sessiz sinema günleri 3 e, gün boyunca dolu dolu hatta 4 gün boyunca e, İstanbul'da farklı mekanlarda gösterimlerle ve çok zengin bir e, gösterim ve etkinlik programıyla burada gerçekleşecek. Birazdan konuklarımızla detaylarını aktaracağız sizlere ama öncelikle vizyon filmleriyle başlayalım. Evet Slow West Sakin Batım. Ee, senaryosu e, John McLean'e ait ve kendisi yönetmiş. Yönetmen koltuğunda da onu görüyoruz. Bu sene Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde jüri büyük ödülünü almış bir film. John McLean aslında bir müzisyen, Eskoçyalı yani folk rock topluluğu The Beta Band'in üyelerinden biri kendisi. Ee, ancak bu ilk uzun metrajlı filmiyle de sadece müzikte değil sinemada da son derece yetenekli olduğunu ortaya koyuyor. Filmin başrol oyuncuları Cody Smith McPhee, Michael Fassbender, Ben Mendelsohn ve Karen Pistorius'tan oluşuyor. Evet. Filmin adının da işaret ettiği üzere bir western bu. Günümüzde son dönemde e, birazcık daha görmeye başladığımız modern dönem westernlerinden e, yani tabii ki 1800'lerde 19. yüzyılda geçiyor bunların çoğu ama western türünü yeniden ele alan Ve de e, bu filmin adında da geçtiği gibi Slow West olduğu gibi daha yavaş temposu olan, daha sakin temposu olan e, ve farklı günümüz sinemasından bir takım Türklerin de eklendiği yeni bir western anlayışının ortaya çıktığını görüyoruz. Sakin Batı'da bunlardan biri. 1870'lerin lerin başında e, sevdiği kızın peşine takılıp İskoçya'dan Amerika'ya gelen Jay'in hikayesi bu. Kody Smith McFinn canlandırdı. At üstünde Amerika'nın doğusundan batısına çok zorlu ve uzun bir yolculuğa çıkıyor ancak pek öyle kendi başının çaresine bakabilecek bir delikanlı da değil. Kendisini bu bağlamda Gizemli Silas bir karakter kurtarıyor ki onu da Michael Fassbender canlandırıyor. Ve birlikte yola koyuluyorlar. Jane'in sevdiği kızı bulmak üzere. J.Hem sevdiği kızı kaybetmiş olmanın hem de onun İskoçya'dan kaçmak zorunda kalmasının e, vicdan azabını çekmekte hem de e, ona kavuşmak istemekte. Ancak bir süre sonra peşlerine takılan kelle avcıları, e, yani işte bu bounty hunter dediğimiz e, aranan suçluları e, bulup onların başına konan ödülü kazanmak üzere peşlerine düşenlerle beraber oldukça tehlikeli de bir yolculuğa çıkıyorlar. Sakin Batı e, genel anlamıyla Western türünün kodlarına sadık kalan ama e, yer yerde içerdiği absürt e, şeylerle, e, öğelerle de zenginleşen, farklı bir derinliğe ulaşan bir film. Kaysandans'ta e da çok sevilmiş. Özellikle Western filmlerini sevenlere tavsiye ediyorum. Michael Fassbender'ın hayranları içinse kaçırılmaması gereken bir film. Bu hafta vizyonda Sakin Batı. Bu hafta bir başka önemli film ise Amerikan sinemasının en popüler yönetmeni Steven Spielberg'den geliyor. Spielberg'ün son filmi Bridge of Spies, Casuslar Köprüsü bu hafta itibariyle vizyonda. Bu filmin en bence önemli özelliklerinden biri senaryosunu aynı zamanda Koyan kardeşlerin el atmış olması Ethan ve Joel Koyan kardeşler ee, filmin senaryosunu görüyoruz. Matt Charman'la beraber yazmışlar ve özellikle onların dokunuşunun bu filmin tonunu bir miktar değiştirmeye e, yaradığı söyleniyor. Ancak yine de her şeyin ötesine biz Steven Spielberg filmiyle karşı karşıyayız. Yine bir gerçek hayattan uyarlanan bir hikaye var. Bu filmde bir dönem filmi bu Soğuk Savaş döneminde geçiyor 1957 senesi. Ee, ...Amerikalılar bir e, Sovyet ajanı yakalamışlar. Öte yandan Amerikalıların bir casus uçağı ise Sovyet semalarında vuruluyor... ...ve Amerikalıların pilotu da Sovyetlerin eline düşüyor. Bütün bu süreçte e, her şeyden e, aslında azalde bir biçimde yaşayıp giden... ...kendi haline bir avukat olan e, Donovan ise kendini bütün bu sürecin ortasında buluyor... Ee, ve aslında bu casus takasını gerçekleştirmek üzere Doğu Berlin'e gönderilen kişi haline geliyor. Başrolde Tom Hanks'i görüyoruz. James Dunn'ı canlandıran. Ona Mark Rylands, Dominic Lombardozzi, Victor Ferragge gibi isimler eşlik ediyor. Ellen Alda var ayrıca. Oldukça... ...etkileyici bir oyuncu kadrosu var. Ee, Soğuk savaş yıllarından kalma aslında klasik bir casusluk hikayesi. Steven Spielberg'ün elinde ustaca yönetildiğini söylemek e, mümkün. Ama çok da türü dönüştürücü bir film de beklememek gerekiyor öbür taraftan. Bu hafta bir de küçük dinleyicilerimizin seveceği türde bir film var. Ee, vizyonda Goosebumps Canavarlar Firar'dan. Goosebumps aslında 1992 yılında yayınlanmaya başlanan e, bir kitap serisinin adı. Ve çok da popüler oluyor dünyada hızlıca. Daha sonra hemen peşinden televizyon dizisine de uyarlanıyor. Onun da hayranları çok var. Bu televizyona ilk uyarlanmış versiyonu Ariel e, Steiner'in Aynı adlı kitap serisinden. Rob Letterman yönetmiş, başrolde Steiner'i. Jack Black canlandırıyor ama Jack Black sadece onu canlandırmıyor tabii ki başka karakterlere de can verdiğini söyleyebiliriz bu filmde kendisine Dylan Minnette, Odeya Rush ve Ryan Lee eşlik ediyorlar. Ee, kısaca filmin hikayesi şöyle: annesiyle büyük şehirden küçük bir kasabaya taşınan e, zekin hikayesiyle başlıyoruz. Kapı komşusu Hannah ile ilgilenmeye başla ama Hannah'ın çok garip bir babası var. Ve bir taraftan Hannah için üzülmeye başlıyor. Bir taraftan gizemli babasının sırrını çözmeye çalışıyor. Bir süre sonra fark ediyorlar ki Hannah'nın bu aksi, sert, huysuz ve gizemli babası meşhur Guzbams kitaplarının yazarı Riley Steen'e. Bunun üzerine Stein'in evine Gizlice giriyor Zack ve en yakın arkadaşı Champ ee, Ve yazarın kitapları içerisine Hapsetmiş olduğu Canavarları pek de istemeden serbest bırakmalarıyla Ortalık karışıyor Bunun üzerine hep beraber bu Canavarları yeniden Toplayıp kitapların içerisine Yerleştirmeye çalışıyorlar Goosebumps çok küçük dinleyicilerimize uygun olduğunu ben düşünmüyorum. Hani o tavsiye edemeyeceğim ama 9-10 yaş üstünün çok büyük bir keyifle izleyeceğini düşündüğüm bir film. Bu hafta itibariyle vizyonda Goosebumps Canavarlar Firar'da. Bu hafta iki tane de yerli yapımımız var ve bunlardan bir tanesi aslında merakla beklenen işlerden biriydi de ee, uzaklarda arama. Çünkü yönetmen koltuğunda ...Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray yer alıyor. Kendisi en son 1981 senesinde Yılanı Öldürseler filmini çekmiştim. İlk filmini ise 1972'de çekmiştim. Çok uzun bir oyunculuk kariyeri var tabii kendisinin. Yıllar sonra tekrar yeniden Yönetmen Koltuğu'nda görüyoruz ve bir onur senaryosuyla... Başrollerde ise Yağmur Ünal, Ekin Türkmen, Mustafa Uğurlu, Sevda Erginci, Mehtap Bayri, Elif Atakan, Pınar Göktaş, Esra Ergün ve Aslı Samat yer alıyorlar. Filmin hikayesi hakikaten Onur Ünlü'nün imzasını taşıyan ve onun e, özelliklerini taşıyan e, bir film. Biraz onun absürt mizah anlayışını da taşıyor ...küçük bir kasabaya bir pavyon açmak üzere gelen bir grup e, insan ve tabii ki e, başlarındaki patronlarıyla beraber kadınlar... E, ...ve bu sekiz kadının e, burada çalışmaya başlaması, kasabalılarla olan ilişkileri... ...ortaya çıkan bütün bu absürt durumlar Onur kaleminden çıkmış ama... E, Sonrasında hani ortaya çıkan filmin böyle klasik bir onur ünlü filmi olduğunu da düşünmemek gerekiyor. Birazcık tam hedefini tutturamamış bir çalışma olduğunu söylemek mümkün uzaklarda aramamın. Her birinin ayrı hikayesi derdi var bu kadınların, pavyonda yaşayanların, kasabalıların ayrı dertleri var. Absürt komedi ve kasaba hikayesini birleştirmeye çalışan bir film komedi ve dram arasında bir yerde duruyor. Haftanın son yeni filmi ise Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri. E, bu ise bir başka ünlü oyuncu, Müjdat Gezen'in yönettiği bir film. Müjdat Gezen bu filmi hem yönetmiş hem de e, kendisinin e, sanat okulundan öğrencileriyle beraber çekmiş. Başrollerde kendisine Ayşun Ergin, Cengiz Gezgin, Mustafa Barış Taşkın gibi isimler yer alıyorlar. Evet. Filmde kendisinin canlandırdığı, Müjdat Geze'nin kendisini canlandırdığı Muammer Çetin Taş, ...fazla yeteneği olmayan bir sinemacıyı e, rol veriyor, canlandırıyor. Hayattaki en büyük ideali de yönetmen ve yapımcılık e, yapmak. senaryosunu yazdığı hikayeyi çekebilmek için de babadan kalma evini ipotek ettiriyor. E, ve diktatör Adolf Hitler'in hayatının esrarengiz yönleri adında bir film çekmeye karar veriyor... Ama bir taraftan da amatör oyunculardan e, oluşan kadrosu kendisini çileden çıkarıyor. E, günümüz Türkiye'sine dair göndermelerin olduğunu tabi belirtmek lazım. Hem film adıyla hem de içeriyle. Ancak yine de hani çok fazla da e, bir şey beklememek gerektiğini de söylemem gerekiyor. Diktatör Adolf Hitler'in hayatının esrarengiz yönleri de bu hafta itibariyle vizyonda. Onun dışında pek çok e, yine e, festivaller, gösterimler şehrin dört bir tarafında devam ediyor. Ancak ben e, bir müzik arası vermeden önce geç, dün daha e, Asya Pasifik e, sinema ödüllerinde en iyi senaryo ödülünü Ana Yurdu oteliyle e, Ana Yurdu filmiyle alan e, Senem Tüzen'i çok tebrik etmek istiyorum buradan. Ayrıca Abluka filmi de jüri büyük ödülüne layık görüldü. Yine APSA, Asya Pasifik Sinema ödüllerinde. Her iki filmin e, ekibini de çok çok tebrik ediyoruz. Şimdi bir müzik arası vereceğim ve haftanın yeni filmlerinden Goosebumps, Canavarlar Firar'da ve filmin müziklerini Danny Althman imza atmış. Danny Althman e, eline attığı her film müziğini böyle büyülü bir şeye çeviren e, müthiş bestecilerden biri günümüzde. Goosebumps'da da benzer dokunuşunu e, canlandırmış. Şimdi adlı Aynı adı taşıyan parçayı dinliyoruz, Goosebumps. <gülüyor> Dinlediğimiz bir Daniel Fman bestesiydi. Goosebumps e, bu hafta yeni vizyona giren Goosebumps filminin aynı adlı müziği de. Bu filmin de müzikleri oldukça dikkat çekiyor. Sakin Batı'dan sonra Goosebumps da haftanın miniklere yönelik, küçük dinleyicilerimize yönelik filmiydi. Evet e, haftanın e, yeni vizyon filmlerini tanıttıktan sonra... ...şimdi e, önümüzdeki hafta başlayacak olan 3-6 Aralık tarihlerinde... İstanbul'da ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema günlerini konuşmak üzere. Stüdyoda konuklarımız var. Can Koç ve Nagihan Uskan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet bu sene ana teması modern kadının doğuşu. Ama çok sayıda da etkinlik, yan bölümler, söyleşiler ve e, farklı alt türlerde filmler de var. Bugün uzun uzadıya e, programı konuşacağız. Birazcık da niye sessiz sinema <gülüyor> ve hani ama hala ne kadar e, keyifli olduğunu da bir taraftan e, sevenlerinin zaten bildiği ama belki bu vesileyle bugün konuşmamızla da yeni dinleyicilerimizin de keşfetilmesini ümit ettiğimiz bir e, türden sinema tarihimizin ve mirasımızın önemli bir parçasından bahsedeceğiz. Evet Bu sene hem restorasyondan çıkan işler var anladığım kadarıyla sizin öncelikle bahsetmek istediğiniz bölümler onlarla başlayalım. Aslında restorasyondan çıkan işler diyoruz ama şu çok önemli bizim için hepsi en son restorasyon. Geçen yılda en son restore versiyonlarını göstermiştik aslında misyonumuz da o. Evet yani aslında her yıl e, belli sinematekler e, arşivler alıyorlar. Belli filmleri restore edip e, festivallere, sessiz sinema festivallerine yetiştirmeye çalışıyorlar. E, ve Hatta bunlardan bazıları tekrar gösterime giriyor. E, çok ciddi böyle bir şey var. Bu filmler turneye çıkıyor neredeyse. Hı -hı. Ülke ülke, festival festival geziyorlar. Biz dedik niye biz bunları bir araya getirmeyelim? Bu kadar güzel e, filmler var. Yani böyle bir güncelliği var. yani Bunlar sadece sessiz film, e, geçmişte kalmış gibi bir şey yok. Bunlar Onarılıyor. Farklı arşivlerde bulunan farklı kopyaları bir araya getirilip eksik parçaları tamamlanıyor. Ee, yenileniyor. Bazen dijitale aktarılıyor. Bu şekilde e, biz de bunları bir araya getirip bir çatıda toplayabileceğimiz bir festival e, yapmak istedik. Hani güncelliği de burada o anlamda. Ee, bir de hani neden sessiz sinema dediniz? Belki onu da biraz açıklık getirmek gerekiyor. Hani sessiz filmi aslında bir sessiz oluşunu sinemanın bir kusur olarak görmüyoruz, bir eksiklik olarak görmüyoruz. Hani aksine e, yeni anlatım biçimleri, yeni anlatılar, yeni ifadelere e, olanak tanıyan bir e, potansiyel olarak görüyoruz. E, çok fazla öncü ve yakalıyoruz bu filmlerde belki şimdiki sinemada bir sürü göremediğimiz bir sürü şeyi orada yakalamamız mümkün bu anlamda Başka ne diyebiliriz? Bir de ben özellikle daha önce böyle bir film izleme deneyiminde bulunmamış dinleyicilerimiz için özellikle hı hı. altını çizmek istiyorum. Filmler sessiz ama müziksiz değil. Çünkü sessiz sinema festivallerinin de geçen sene gerçekleşen hani hı hı. sessiz sinema günlerinin de genel olarak günümüzde aslında gösterimlerin bir parçası sinemanın ilk günlerinde olduğu gibi canlı müziğin eşlik etmesi. Evet. Ve canlı müziğin eşlik ettiği bu filmleri izlemenin gerçekten keyfi çok bağlı başka oluyor. Aynen. Ya filmler sessiz ama müzikler cap canlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Cap canlı. Evet. Ve As birbirinden <gülüyor> e, hakikaten değerli, değerli müzisyenlerden oluşan birkaç evet. var. Şimdi aslında sinemanın ilk döneminden beri tabii filmler her zaman e, müzik eşliğinde gösterilmiş. Neredeyse her zaman e, diyelim. Bu hatta şey diyorlar hani çok gürültülü projeksiyon makinalarının sesini örtmek için aslında ilk başlamış. E, böyle deniyor. Ama sonra hakikaten bir geleneğe dönüşmüş. Hatta o dönemin orijinal e, film müzikleri şu an restore ediliyor ve e, yeni restore edilen filmlerin üzerine bindiriliyor hani <gülüyor> Bu kadar çok ciddi araştırmalar e, <gülüyor> da var bir yandan. E, tabii biz böyle de bir e, yenilik getirelim dedik. Hani klasik görmeye alışık olduğumuz hani sessiz sinema artı piyano ...nun da bir adım ötesine gidelim. Tabi hani bu konuda uzmanlaşmış... ...sessiz sinema konusunda uzmanlaşmış... ...konuklarımız da var. Hı -hı. Stephen Horn ve Frank Bocchus gibi... Ee, ...bunlar konumuz ama... ...onun dışında genç müzisyenlere de... ...böyle bir olanak sağlayalım. Hani e, sessiz müzik... Üzerine düşünsünler bunu e, sessiz sinema üzerine düşünüp bunun üzerine nasıl müzik yapabilecekleri üzerine düşünsünler. Hı -hı. Deneysel işler çıksın. Ee, zaten bizde daha çok sessiz e, deneysel e, yanı ağır basıyor sessiz evet. sinemada. Böyle bir bütünlük oluşturmak. O aslında oluşturma. bizim biraz da kendi karakterimizden kaynaklanıyor. Hani o kadar klasik müziğe adaklanmayalım da işte Hı -hı. caz da olsun, deneysel de olsun, rock da olsun. E, Elektronik. El Elektronik. de olsun. Geçen sene DJ Hı -hı. set gibi bir şey vardı yani bir... E, müzisyen o, o şekilde işlik etti hani e, aslında festivalin trailerından da gayet anlaşılabilir bir <gülüyor> birazdan onu da dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. <gülüyor> e, aslında hani aynı çeşitliliği film programında da görmek mümkün e, hani çok avantajlı işler de var e, süryan evet. sinema örnekleri de var ama hani son derece popüler sinema örnekleri Tamamen hani böyle zamansız diyeceğimiz türde işler ki hani orada Charlie Chaplin'in ve Buster Keaton'ın işlerini belki de hani sayarak başlamamız Hı -hı. gerekiyor. Ayrıca belki pek çok insanın tanımadığı ama tanıyınca çok büyük bir hayranlık duyacağı kadın yönetmenler evet. de onun içerisine sayılması gerekiyor. Hı -hı. Birazcık da sizden dinleyelim program bu sene nasıl şekillendi? Tabii Hı -hı. ki. E, ya Charlie Chaplin Chaplin bizim vazgeçilmez miyiz? Yani Hı -hı. o popüler isim... E, ama avangartlara da eee ilham kaynağı olmuş bir insan. Hı -hı. E, bir yönetmen. E, bir de Chaplin şöyle bir şey hani Türkiye'de mesela gidiyorsunuz Anadolu'da böyle bir kafe Chaplin kafe ya da Sherlock kafe yani düşünebiliyor musunuz? Abi Posterleri her yerde. Chaplin'ler her yerde var. Mesela ne bileyim Samsun'da da başka bir küçük bir ilde bile Sherlock kafe var ya da Chaplin posteri var. O kadar aslında hala da hayatın içinde ve çok da sempatik sevilen bir karakter ve Şöyle tabii ki doğal olarak da evet Charlie Chaplin'i herkes biliyor. Hı hı. Buster Keaton'ın belki değil. Belki biz tabii 80'lerde büyüdüğümüz için Laurel Hardy vardı ama şu an artık yok. O yüzden bir de şimdi geçen yıl Charlie Chaplin'in Şarlo karakterinin 100. doğum yılıydı. Biz ...şansımıza geçen yıl bunu da kutlayabildik... ...ilki festivalimizin ilk yılında. Keystone yıl... stüdyolarında... Ha, ...stüdyolarında çekmiş oldu. ve ilk <gülüyor> Tiyatrodan sinemaya ilk adım attığı ve... ...yani film film görüyorsunuz karakterin... Hmm. ...oturuşunu. Evet. E, çok, çok harika. Evet. Ve o yine o bölüm... ...Keystone e, kısaları bu yıl... ...tekrar var. Hmm. O yüzden çok önemli. Ya yani Biz aslında bu yıl yine 100. yaşını... ...kutlamaya devam ediyoruz. Tabii, bir parantez... ...açmak istiyorum. Yani bu sene seçtiğimiz... ...Charlie Chaplin filmlerinde... ...tabii modern kadının doğuşu bizim konumuz... Bu e, temamız, ana temamız ve bu yüzden e, Charlie Chaplin'in e, Mabel Normand'la birlikte yaptığı filmler. Kimi Kiş bir ikili. Müthiş yani. bir ikili. Keystone stüdyolarında, o zaman Senet'in e, direktörü hı hı. olduğu. Mark Senet'in. E, evet, Mark Senet'in e, yönetmeni olduğu. E, Mabel Normand ve Charlie Chaplin'in bir arada yaptıkları filmler e, ikili Bun, buna ağırlık verdik. Yani yine Charlie Chaplin'de de kadın var e, ve hatta Mabel Normand tarafından e, yani Mabel Normand'ın yöne, yönettiği bir filminde var aynı zamanda. E, bu arada Mabel Normand da çok güzel bir kadın yani. Hem, hem tatlı hem sevimli hem komik hem böyle hüzünlü her Ve, şey var. Yani. E, o dönemde e, Charlie Chaplin'den daha önce başladığı için sessiz sinemayla ilgilenmeye e, aslında ünü belki biraz daha fazla bile olabilir ilk yıllarında. Çünkü bunu filmlerin isimlerinden anlıyoruz. Filmlerin isimleri hep Mabel'in şu günü Mabel hep yani başlıklarda Mabel, Mabel ismi geçiyor. Evet. Bu da bayağı ilginç bir e, mesele. <gülüyor> Ee, öte yandan tabii modern kadının doğuşu e, ana konusu e, ve orası içinde hakikaten çok iddialı bir seçki var e, sessiz sinema içerisinde. O, oradaki filmleri de biraz tanıtalım dinleyicilerimize. Hı -hı. Ee, şimdi modern kadının doğuşu e, dedik. Şimdi şöyle bir e, aslında programı oluşturmaya başladıktan sonra... ...kadın figürünün çok ön planda olduğu filmlere ağırlık verdiğimizi gördük. Aslında biraz da e, Yeşim Tabak'la e, modern kadının doğuşlu temasının ortaya çıkışında Yeşim Tabak'ın da çok büyük etkisi vardır. E, bu konuyu m, belirledik. E, şöyle bir şey, 10'lu 20'li yıllar arası özellikle e, yani sinema... Hollywoodlaşmaya doğru e, evi, e, ilerlerken kadın figürü çok daha özgür e, bunu fark ettik yani e, 20'li yıllardan sonra kadın daha çok oyuncu olma e, yönünde yani çok başarılı bir erkek yönetmen e, büyük yetenek ve güzel alınlığı. Fotojenik bir kadın yani 20'lerden sonra roller böyle dağılıyor yani çok daha cinsiyetçi bir yol alıyor. Fakat 10'lu 20 yıllar arasında kadınlar yönetmen, prodüktör yani o setin içinde derdi aynı zamanda. Ee, bazı erkek oyuncuları yönetiyorlar ve kendi kendilerini de yönetiyorlar yani kendi rollerini belirleyen de onlar oluyor. Rollerini belirliyor, kıyafetlerini belirliyor, sahneyi belirliyor birçok şey müdahale ediyor. Yani çok az cinsiyetçi. Yani aslında <gülüyor> sinemanın evrimi aynı zamanda erkekleşmeye doğru gitmesi. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bir şeyle karşılaştık. Yani biz de göre göre öğreniyoruz eee program oluştururken danışmanlarımızla konuşuyoruz. <gülüyor> bu en ilginç konulardan biri oldu. <gülüyor> Şimdi neler var? bu modern kadının doğuşu, komik kadın komedyenler Macera Peres kadınlar e, ve e, işçi kadınlar diye üç farklı bölümümüz var. Yani e, çalışan kadınlar. Evet. Şimdi çalışan kadınlar özellikle savaş döneminde tabii bütün erkekler e, savaşa Çalışa gittiğinde e, kadınların iş çalışma ortamı. Güşa Errol. Errol yapacak müziğini. Hı hı. E, o da genç e, bir e, caz müzisyeni. Onun dışında kadın komedyenler tabii o dönem kadınlardan pek beklenmeyen hareketleri yapıyorlar. Bunlar yani aslında kadınların özgürleşme yolundaki taleplerini ve rüyalarını diyelim sinema alanında hayata geçiriyorlar. O yüzden baya önemli olduğunu düşünüyorum Hı -hı. hareketlerin. evet. Şimdi diğer taraftan da yani o kadın, modern kadının doğuşu içerisi tam o konsept içerisinde değil de biraz daha böyle Aha. geniş çaplı düşünürsek. Mesela Diva filmleri var. Hani bu bahsettiğimiz gibi o dönemde işte kadınlar artık hani nasıl oynayacağını nasıl ne yapacağını duruşuna her şeyine karar veriyoruz diyoruz. Mesela Şeytani Rhapsodya, Rhapsodya Satanica bu film çok önemli. Bu yıl premieri, son restorasyonun premieri yapıldı İtalya'da. Çinema Retrovato Festivalinde, sonrasını biz hemen aldık. Çok önemli, en son restorasyon renkler çok güzel, oyunculuk muhteşem. Hatta şey bizim danışmanımız bu film için gezam gezam kunstwerk diye bir tabir kullanıyor, Marienlevinsky. Hani full bir sanat işte müziği de, sahnesi de, oyunculuğu da, şey e, senaryosu her şeyle. O inanılmaz bir film ve bir de bizim böyle bir sosyal sorumluluğumuz var festival olarak. Perşembe günü ücretsiz Çok göstereyimler. Güzel. Bu Diva filmlerini yani kaçırmasın diyorum kimse. Çünkü önce Şeytani Rhapsody sonrasından da Güzellik Ödülü Lidya Borelli'nin. Yani 100 yıl öncesinden ama günümüzün modern kadınının şeyi böyle hani Aumentus'u ona bakıp. Evet, orada şey ben yapalım. bir parantez açayım Hı -hı. hemen Perşembe günü İstanbul Modern'deki gösterimlerin hepsi ücretsiz. ücretsiz Aynen. Evet dinleyicilerimiz için. Dinleyicilerimiz ama biraz erken gelsinler. <gülüyor> evet <gülüyor> yer bulabilmek için. Evet <gülüyor> çünkü malum salon sınırlı ve hani Hı -hı. her şey doludu gibi. Hı -hı. Tabi Ayakkabılar filmi Shoes Louise Weber'in e, şahane filmi. Bunu Hı -hı. herkese öneririz Hı -hı. özellikle. Bu da çok önemli bir film. Evet bir ayakkabı üzerinden sınıfsal meselelere dayanıyor, e, değiniyor. Ta o Hı -hı. yıllardan. E... Ve bir de yani hani filmde şöyle bir şey. Bir mağazada çalışan e, Eva e, ayakkabısı olmadığı için ayakkabı almak istiyor. Fakat bu ayakkabıyı elde edebilmek için e, bir adamla falan takılıyor, bir şeyler yapıyor. Ama oradan önemli olan şey hani tüketimi eee özendirecek bir şekilde değil yalnızca gerçekten ihtiyacı ve istediği olduğu yani onun arzusu yönünde yoksa yalnızca tüketmek ve de yalnızca maddeye sahip olmak anlamında istemiyor bunu O çok ilginç tabii bir be, bakış açısından. Beraberinde açısı. biraz sınıfsal yükselme arzuları da Kes, e, O da var. var tabii ki doğru. Yani bir çift ayakkabının sembolize ettiği o kadar çok şey, şey var ki o ki. filmde. Bir de Lois Weber e, yani Amerikan'ın ilk kadın yönetmenlerinden yönetmenlerinde. evet. bu filmde şeye girdi e, Amerikan e, miras... ...kültür miraslarının arasında girdi. Ayfim Enstitütü tarafından restore ne? edildi ve... Restora... Amsterdam'da. Amsterdam'da Amsterdam. ve restorasyon süreci hakkında Elif Rongen kaynakçı da bir sunum gerçekleştirecek. Hı hı. Buna <gülüyor> bir pardon bir de katalogumuzda da çok güzel bir katalog oldu. <gülüyor> Umarım herkes beğenir. Orada da restorasyon sürecine dair kısa bir makale var. Hani en azından bir bakış açısı katalım diye. Evet, öbür taraftan diğer bölümleri de konuşmak istiyorum ama hakikaten aramızda olamayan Yeşim Tabağı da analım burada. Hakikaten. Ve şimdi Yeşim'in elinden de çıkma. Çok hoş bir fragman hazırlamışsınız festival için. Teşekkür ederiz. Orada Yeşim'in de müziğiyle sessiz sinema günlerini tanıtıyorsunuz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve Yeşim Tabağın bestesini dinleyelim. Teşekkür Yeşim Tabak Bestesi'yle dinledik. Sessiz Sinema Günleri'nin ikincisi gerçekleşiyor. İstanbul'da Açık Radyo 94.9'da Sinefil programında konuklarım Nagi Hanuskan ve Can Koç. Hı hı. Onlarla bu ikincisi gerçekleşen Sessiz Sinema Günleri'ni konuşuyoruz. Ana teması modern kadının doğuşu hı hı. ama bir taraftan da en az onun kadar ilginç. Yan bölümler de var. Bunlardan biri de dünyadaki en önemli ilk sinema şirketlerinden biri olan Fransa sinema şirketi Gomon'un 120. yılını kutluyoruz evet. bu sene hep Zaten beraber. Zaten sinema kurulalı 120 yıl oldu. <gülüyor> evet hep beraberler. Öyle. İşte <gülüyor> şeyle e, Lumière'ler ve ile beraber <gülüyor> yola çıkan Gomon e, ve onların tabii çok önemli belki de sinema tarihine katkılarından biri olan Vampirler serisi. Hmm. Seri film türünü de başlatan bir yapımdan bahsediyoruz aynı zamanda ee, o zaman hani müthiş ilgi çekiyor onlar vampirleri çektikten sonra Amerika'da da benzer şekilde seriler çekilmeye başlanıyor ee, ve biz galiba ilk kez böyle hani hakikaten şıkır şıkır restore edilmiş kopyayı izleme şansına kavuşacağız Çok doğru. Kesinlikle öyle ve bu bölüm de aslında modern kadın doğuşundan çok bağımsız değil <gülüyor> bunu da söyleyebilirim çünkü Muzidora oynuyor e, o dönemin çok önemli Fransız <gülüyor> aktifisti <gülüyor> e, Vampirler filminde de e, <gülüyor> bunu görmek e, mümkün çok fazla ipucu vermeyelim tabii filmle ilgili <gülüyor> önceden. E, evet e, şimdi de e, filmler gene devam ederiz de ondan önce çok bizim için çok önemli bir panel gerçekleşecek. Biz Gomon'un tabii 120. yılını kutlamak babında bir restorasyon ve bu filmin sürecine dair bir panel organize ettik. 3 Aralık Perşembe, öğlen 1'de Fransız Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek bu panel. Şimdi normalde daha düne kadar Agnes Bertoğla Gomon firması, Gomon şirketinden gelecekti. Kendisi restorasyondan ve şeyden sorumlu, bu arşivden sorumlu. Fakat son anda bir değişiklik oldu dün akşam. Nedeni de söyleyebiliriz aslında. Evet yani aslında e, bu... E, yaşanan, olaylardan yaşanan, dolayı... yaşanan olaylardan dolayı... Parş'ta e, yaşanan olaylardan dolayı birçok şey firma, şirket, hükümet görevlisi... Yani birçok alanda e, yurt dışına çıkışını tavsiye etmiyorlar ve bu anlamda da gelemiyor. Oysa çok güzel sürpriz hazırlamıştı bize. Çok güzel bir, görüntü, bir yanında başka ekstra görüntüler de getirecekti. E, ama yine panelimiz olacak bu sefer... Ee, bu restorasyonu gerçekleştiren Eclair firmasından laboratuvarından Audrey Brienne yerine e, onun da dün akşam değişti e, Christian Lacroix diye direktörü geliyor Eclair'in o da çok güzel bir sunum gerçekleşecek restorasyona dair her şeyi anlatacak kendisi geliyor e, aynı zamanda sürpriz bir Gösterim de yapacağız bir 20-30 dakikalık bu filmlerden hı hı. ayrım. Gomon arşivinden, Gomon arşivinden. bizim şehrimizde uygun <gülüyor> diyelim. Çok hoş. E, sürpriz görüntüler geliyor. Biz görmedik. de daha görmedik onları. Görmedik. E, evet. Onun işte bunu da e, Gomon'un direktörü Manuel Pedovan var. O bize İstanbul'a bir hı. böyle bir hediye sunuyor. E, yani gelebilirse seyirciler, dinleyicilerimiz çok seviniriz. Vampirlere de çok, e, madem Fransız filmler bir Fransız müzisyen eşlik etsin dedik. Richard Laniyeps e, bu kolektif İstanbul'un e, kurucularından o eşlik edecek e, üfleme çalgılarla. Ee, ...çok eğlenceli, keyifli olacak. Tabii Gomo'nun 120. yılı... filminde 100. yılı. Yani öyle de... ...bir şey var. Ee, bunun da kutlaması... ...Vampirler filminin o fi evet. ilk serinin de... ...100. yılı. Biz böyle hep kutluyoruz. <gülüyor> evet, biz kutlamayla geçiyoruz. Evet kutladıklarımız da tabii... ...100-120 böyle yıllar... Ee, Restorasyonda aslında o amaçla yapıldı. Hı hı. Biz de Bologna Cinema Retrato Festivalinde izleme şansı hı hı. bulmuştuk. Zaten orada vurulduk filmlere. Mutlaka bunu getirmeli, getirmeliyiz. Foyart zaten çok çok sevdiğimiz bir yönetmen. Evet. Umarım seneye Fantoması getirebiliriz. Şimdiden evet. <gülüyor> senin programının hayalini kurarak. Ama şimdi şöyle bir şey, bu vampirleri duyuyoruz ama şöyle bir beklenti de olmasın. Söyleyelim insanlara. Bu bir vampir filmi değil. Bir evet, o da onu açıklamak bir, lazım. Evet. Bir Bir polisiye filmi aslında sürükleyici bir polisiye filmi kendilerine vampirler diyen bir Çete. çetenin hikayesi <gülüyor> çok hem görüntü anlamda ilginç hem komiklik kostümler, kostümler, kostümler muhteşem ya orada da mesela çok güzel bir karakter vardı kapıcı odacı Diyelim hani odacı karakteri falan sürekli bir komiklik yapıyor. Yani en zor, en dara düştüğü adamla yani adam ölüm kalım şeyini o sürekli bir komiklik. Ya orada da aslında roller, karakterler, oyunculuklar gayet O dönem güzel. için çok sofistik ve sofistik, değil mi? Çok kompleks. Mi? Çok, evet, çok kompleks kesinlikle. ve bir de şey böyle sanki günümüzün diliyle yapılmış Hı -hı. gibi. Ya yani bugünü yakalıyor yakalayabiliyor aslında. Herkese tavsiye ederiz. <gülüyor> Zamanın ruhu demişken Alman sinemasından da hmm. e, örnekler var yine seçkide. Ve de hakikaten çok iddialı yapımlar geliyor. Evet. Bir pazar günü, <gülüyor> bir pazar <gülüyor> günü. Evet, bu çok sevdiğimiz film aslında. Mensanam <gülüyor> Zontak. Evet, evet, aynen. Onu da söylemekte fayda var. <gülüyor> bu şahane bir film. Belgeselle kurmaca arası. Ne diyeceğimiz? Zaten ilk başında filmin cümlede geçiyor. Tamamı profesyonel olmayan oyuncularla yapıldığı filmin. Ee, ...Berlin'de bir sıradan bir pazar gününü anlatıyor. Ee, şey Çalışmak üzere e, şehre göç etmiş kadınlar var aslında burada. Yine kadın figürünü görmek mümkün. Hı -hı. Onların bir günlerini nasıl geçirdiği. Yani ben hat, bu filmi de yine kadın odaklı Hı -hı. okuyorum nedense. Hı -hı. Ee, Eşit oranda. Evet. Evet. Kurt ve Robert Shodmak'ın Shodmak. yönettikleri Hı -hı. E, film. Ee, bir de şöyle mesela film o kadar ilginç ki... ...ya günümüzün diline çok yakın evet yine... Bir de şeyi gösteriyor. Yani aslında e, hayatta bir şey değişmemiş. İnsanlar yine pazar gününü o şekilde geçirebiliyorlar. Hı hı. Yine böyle küçük işte bazı kıskançlıklar oluyor insan arasında işte tartışmalar. Adamlar yine sulu şakalar yapıyor. Kadınlar birbirini çekemiyor. Yani o o çok güzel. Tam böyle şehir hayatı gibi. Ama insan işte ruhuna dair çok temel bir şey çok yakalamış. Çok temel bir şey ve dili de çok modern, çok hı hı. güzel. Tabii bir de burada Billy Wilder'da senaryosunda yer alıyor. Hı hı. Yani aslında bu yönetmenlerin bu yetenek lerin büyük yeteneklerin bir araya gelmiş olması açısından Hı -hı. da çok önem taşıyor bu film ve sonra yönetmenler hepsi Hollywood'a göç ediyor. Hı -hı. Yani eee Dünya Savaşı'ndan iki savaş arası çekilmiş bir film ve sonrasında bambaşka bir ortama sürtleniyor. Evet. Berlin'in o e, anlamda belgesel bir e, değeri de var filmin, evet. Berlin'in Berlin o anını yakalamak anlamında. Hı -hı. Bir de şey çok ilginç mesela hani kültürel olarak e, filmin sonunda diyor ki 4 milyon kişi var. Başında da diyor galiba sanırım Berlin'de 4 milyon kişi vardı. Düşünsene 1930'larda hani biz şeyi düşünün İstanbul'da herhalde 300-400 bin. Hani Paris'te de o sıra belki 1 milyon bile değildi 500 bin falan ve Berlin 4 milyon yani. İnanılmaz bir şahsın hani Artut'un bütün Anteokosu o avangart sanatın nereden çıktığını, nasıl bir dinamizmmin olduğunu Hı -hı. da alttan alta hissediyoruz bir tanesilikle. Ama tabii 2. Dünya Savaşı'nda müthiş bir kayıp erozyon oluyor. Ha, bir de bunun çok önemli müzisyenleri çok değerli bizim için. Ee, bütün müzisyenler değerli bizim değerli. için. Evet bunu. doğru aynen evet. Eski Replikası üyeleri Gökçe Akçelik, Barkın Engin, Burak Tamer ve Selçuk Artut eşlik edecekler. Yani replikas sizin olacak. için bir anlamda tekrar kuruluyor <gülüyor> bu filmde. Aynen öyle. Belki evet. Yani <gülüyor> Replikas bir araya geliyor. Yani öyle ki replikasa da altında olmayacak ama genelde. Biliyorum de... biliyorum. Benimki evet. sadece şey hani bir latife olarak Latifelim. hani <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> sessiz sinema için bir araya Aynen. geliyorlar. Belki yeniden. her yıl bir kere bir araya gelirler bizim evet. için. Evet. <gülüyor> Çok güzel olur öyle bir şey olursa. <gülüyor> evet. Zamanın ruhu filmlerimizden e, belki bahsetmeye. <gülüyor> diğerlerinden. Faust fa mesela. <gülüyor> evet Faust'tan. Faust zaten şey. Şöyle mesela bir makale okumuştum şu an hatırlayamadım. Genelde hani o erken dönem sessiz sinema dönemindeki sessiz sinemada Alman sinemasında filmler genelde hep sanki edebiyat uyarlamaları üzerine. <gülüyor> Çeşitleniyor gibi. Öyle bir eğilim var. Ama tabii ki doğal olarak herhalde o dönemde senaryo ihtiyacı anlamında da müthiş bir kaynak var. Çünkü Alman romantizmi, Alman edebiyatı inanılmaz şeyler sunuyor. Bunlardan bir örnek işte Faust... E, bu da e, en son restorasyon yine e, Murnav Stiftung arşivinin yaptığı. E, burada da e, Göte Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleştiriyoruz. E, Enstitü başkanı Christian Lüff'e özel bir sunum yapacak çok ilginç çekici olacak. Kendisi sessiz sinema tutkunu bir evet. <gülüyor> genel müdür. <gülüyor> Bu bizim anlam bizim için çok güzel oldu. Bizi çok cesaretlendirdi. <gülüyor> Özellikle Alman sinemasından güzel örnekler getirebiliyoruz sayesinde. Çok evet. destekliyoruz. Ben şahsen en çok galiba Varyete'yi bekliyorum. Evet. evet. Çünkü <gülüyor> büyük bir Emel Yannings hayranı olarak hmm. gerçekten müthiş bir oyuncu. Evet, o, Ve büyük güzel. perdede izlemek çok keyifli olacak. Varyete de yine aynı bölümde gösterilen E, Hı -hı. bir bilim evet. ve kendisine de e, çok sayıda ödülü kazandırmıştı diye hatırlıyorum. Doğru. Kesinlikle bizden bir gün önce e, e, pardon 2 Aralık'ta Ankara'da gösterecek film Gezici Festival kapsamında Hı -hı. böylelikle biz müzisyenlerimizi de bir araya getirmiş olduk. Ankara Gezici Festival'le böyle bir ortaklaşma yaptık. Steven Horn ve Frank Bocchus. Önce performansı aynı şekilde Ankara'da gerçekleştirip <gülüyor> filmle birlikte İstanbul'a İstanbul gelecekler. gelecekler. Evet. Sonra e... öyle bu yıl kardeş festivallerimizden bir tanesi evet. Gezici Festival. Ya aslında 4 Aralık Cuma İstanbul Modern e, şey günü oldu. E, Alman sineması ve işte zam, hı hı. Zeitgeist Zeitgeist zamanın ruhu bölümü oldu. Varyete'yi 5'te başlıyor Steven Horn ve Frank Borkus. Orada da J Weisberg sunumunu yapacak. J Weisberg de belki e, bilenler m, sinema ...medyasını takip edenler bilebilir. Kendisi aynı zamanda Variety dergisinin yazar. En ünlü eleştirmenlerinden biri. Evet. Bir de bu yıl çok güzel bir haberimiz var. Pordenone, ya yani 35 yıldır İtalya'nın Pordenone şehrinde düzenlenen... ...Sessiz Sinema Festivali'nin sanat direktörü oldu. O da aramızda olacak. Çok, <gülüyor> çok hoş, güzel olacak. Çok güzel. Evet. <gülüyor> 4 Aralık günü ise Pera e, Osmanlı görüntülerinden e, seçki programı gösterilecek. Evet. E, bu da son dönemde aslında e, yeniden Osmanlı dönemine dair görüntülerle buluşmaya başladık. Çok hoş sonuç birkaç senedir. E, hı hı. Ve hakikaten hem geçmişimize dair hem e, Türkiye ve Osmanlı geçmişine dair bu sinemanın ilk dönemlerinden görüntüleri görmek. Ham çok aydınlatıcı bir tarafı oluyor hem sinemasal anlamda da ilginç bir gerçeklik yaratıyor bizim için. Orada da güzel bir seçki var zannediyorum karşımızda. Kesinlikle. Bu aslında ilk geçen sene İstanbul Modern'de premierini yaptığımız bir projeydi. Yani Türkiye premieri bizden önce Bolonya'da gösterilmişti. Onlar Balonya... da o yıl zaten... Başlamalar evet, aynı şimdi. yıl. Evet, bir birkaç ay sonra. <gülüyor> Marian Lewinski ve Eric Ronge'nin birlikte hı. başlattığı bir proje. Ama tabii Nezihe Erdoğan Şehir Üniversitesi'nden artı yine J. Weissberg az önce bahsettiğimiz isim. Bunlar bu projenin araştırmacıları. Farklı arşivlerden, dünyadaki farklı arşivlerden Osmanlı başlığı altında e, görüntüler toplanıyor hı hı. ve bir araya getiriliyor. Her sene bunlar e, çoğalıyor e, ve bunun güzelliği biz sadece bu filmleri izlemiyoruz ama aynı zamanda tartışıyoruz. Çünkü... E, Bazı imajları tanımlamakta sıkıntı yaşanabiliyor bu nereden ve hani o katılımcılar sayesinde bazı boşluklar da dolmuş oluyor. Yeni araştırmalara kapılar açılıyor. Hı hı. Buyur, bu Evet o tartışmalara da Atlas Tarih Dergisi destek olacak hı hı. bir anlamda hı hı. yine hashtag tarihten değerli konuklarımız olacak. Toplumsal Tarih Dergisi'nden de hani ne kadar buradan hani herkese seslenebiliyoruz. Ne kadar tarihçi, yazar varsa konuğumuz misafir olmasını çok isteriz. Bu Bir de eğer bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hocamız ve öğrencileri Bu sene, arasında, <gülüyor> <gülüyor> bu sene görüntüler arasında... Affedersin. Bu sene görüntüler arasında Kırım Savaşı'na dair görüntüler var. Onun dışında çok ilginç bir e, film var. Bu sene daha yeni Washington'da bulunduğu bu e, filmin kopyası. Cineteca di Bologna tarafından da restore edildi. Armenia Cradle of Humanity filmin ismi. E, bu da aslında 1920-21 yıllarında... 19. Yok, 20-21 yıllarında... E, Ermeni yetimlerini görmek mümkün oluyor bu bu filmde. Hmm. Kuleli Askeri Lisesi olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerin buna ait olduğunu düşünüyoruz. Tabii tabii buna da katılımı istiyoruz ki hakikaten hep birlikte tartışalım. İstanbul Çünkü şey de denebiliyor, Rum yetimler de olabilir deniyor. Bolonya'daki gösterimde öyle, öyle diyenler değil. oldu örneğin. Rum yetimler hmm. olabileceğini söylediler. Hmm. Ama o dönemde tam İngiliz işgali ve bu İngiliz işgalinden sonra bu Kuleli Askeri Lisesi'nin yetimhane olarak, Ermeni'nin yetimhanesi olarak. Anladığını bilgisinde aldık. Ee, bu anlamda da e, herkesi bekliyoruz birlikte evet. araştırmak için. Yani toplumsal tarihimizi ve toplumsal hafızamızı gene baştan ıı, örebilmek, eksiklerimizi, gediklerimizi kapatabilmek e, adına çok anlamlı çalışmalar bunlar tabii. Kesinlikle. E, açık radyo dinleyicilerin de çok ilgi göstereceğine eminim. E, yakın çevreleriyle de paylaşacaklarına. O günün hemen akabinde akşam da çok enteresan bir gösterim var. Saat 21'de <gülüyor> Renk Fantasi, Fantasy Fantasia of Color. Evet. Geven de eşlik ediyor evet. müzikleriyle. Evet. Bu, bu da çok güzel ve çok önemli proje. Daha geçen şöyle, Ayfilm Müzesi kendi e, arşivindeki e, renk, daha biraz daha başa dönelim pardon. Genelde sessiz sinemanın siyah beyaz olduğunu düşünürüz. Fakat aslında bu böyle değil. E, bunun da kanıtı e, çok güzel bir bölüm var. Renkli sessizler. Bunu tabii ki Peram Müzesi'nin değerli işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. E, Ayfilm Müzesi e, bu renkli sessizle kendi arşivinden e, restore ederek e, bir hem bir seçki oluşturdu hem de aynı zamanda bunun bir kitabını hazırladı. Kitabı da e, Fantasy of... E... Color. <Gülüyor> fantasy of Color in Early Cinema. Hatta buraya şeyin ön yazısı da var. Martin Scorsese'nin ön yazısı. Sonra Gunnings'in çok önemli bir tarihçinin yazısı da var. Bu çok ilginç bir seçki oldu. Renk fantasy. Üç bölüme ayrılıyor. 21'de Gevende ile birlikte gerçekleşecek. Orada bir sürü bir dizi kısa renkli filmler bulunacak. Ertesi günde yine gerçeküstü renkler adı altında. Marian. Levinsky'nin Daha çok Bolonya arşivinden Bolon gelen filmler. Bolonya arşivinden gelen birkaç tane. Sonrasında yine zaten Erken Dönem Renk Fantasisi gösterimle kısa filmler devam edecek. Böyle çok ilginç bir gösterim olacak. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben belki de kendi kişisel tavsiyemi söylemek istiyorum bu arada. Evet. Tabii pek çok filmden bahsettik bu arada ama... Germaine Dulac... Hı -hı. ...benim hakikaten en sevdiğim yönetmenlerden biri... Hı -hı. Ee, İlk feminist yönetmenlerden biri olduğunu Düşünebiliriz <Gülüyor> Aynı zamanda hem sürrealist hem bir avantgard süreli. sinemaya Yaptığı etkiler de e, Çok önemli Burada da bir seçkiyle karşımızda <Gülüyor> Ve hiç tanışmamış olanlar bilmeyenler için de Bence e, tanışmak için müthiş bir fırsat Kesinlikle <Gülüyor> Ee, bu bir de yani üstüne sük Tami Williams'ın sunumuyla gerçekleşecek bu filmler. Bu da Dülak üzerine e, yıllarını vermiş, e, yeni de kitabı yayınlanmış bir akademisyen kendisi. E, Deniz Kabuğu ve Rahip e, senaryosu Antonin Arto'ya ait bir e, hmm. bir film. E, şahane <gülüyor> expressionist e, bir film. Onun dışında bir arabesk çeşitlemesi var. İnanılmaz bir soyut hmm. deneysel çalışma. Eee şahane. E, Zaten Dulak e, inanılmaz bir kadın yönetmen. E, bir sürü yenilik getirmiş sinemaya. E, özellikle imajın ritmine yönelik. E, bir beste gibi kurgulamış bütün filmlerini. O ritmi e, yakalama konusunda e, şahane. Dulak izlemek için de hakikaten büyük bir fırsat. E, Hı -hı. O da 5 Aralık günü İstanbul Modern'de yine Hı -hı. akşamüstü 5'te. Son bir şey söyleyeyim. Tabii ki. 6 Aralık pazar günü de e, Buster Keaton'ın One Week Bir Haftası var. Bu çok güzel, çok keyifli bir film. Yine son restorasyonu geliyor. E, yine müzik olarak da Animated Jazz Band var. E, bu da e, sonrasında küçük bir sürpriz, bir gösterim yapacağız. Belki yine seyirciler katılmak isterse diye. Bir de LGBT filmimiz var. Onu da ister. Aa evet doğru. Bir de bu yıl Queer Fest e, Pembe Hayat Queer Fest'le birlikte ortaklaşa bir programımız var. O da e, tarihsel olarak çok önemli değer, belki de ilk eşcinsellik filmi, ilk LGBT filmi olarak lanse Anders as the Under Film e, tam anladığımız anlamda kurgu film gibi değil de biraz daha fragmanlar şeklinde. Çünkü hayatta e, geriye kalan parçalardan oluşturulmuş son restorasyonu ve buna da Stefan Drößler yani restorasyonun sorumlusu e, eşlik edecek, sunumu yapacak inanılmaz bir e, film, fırsat. fırsat. O hangi gündü? O da Program... 6 Aralık, tamam. Pazar yine e, Pera Müzesi. Saat dörtte, dört e, seansında. Evet dolu dolu dört gün <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> var. Aslında bir gün daha var. O da iki Aralık çarşamba özel bir gösterim. Eğer e, herkesin imkanı olursa akşam altıda Pera Palas Otel'de... Gelmek evet. isteyenleri bekleriz onu da. Hı -hı. Bir panel gerçekleştirecek. Öncesinde ee, bir modern basın kadının... toplantısı olacak ama sonrasında panel ve film gösterimi. Pera Palas Otel'de iki Aralık e, çarşamba. çarşamba akşamı saat... ...on altı. Pardon 18. Saate 18'de Akşamüstü 6. 6'da Akşamüstü altıda. Çarşamba. Ee, bir panel olacak. Ee, Modern Kadının Doğuşu. Temayı olacak. anlatacağız ve orada da... ...hiç görünmemiş bir film olacak. Evet. Sevin Okyay ve... ...Tü Sual Akber e, de bizimle... Tü, ...olacaklar. Akbar, sual Akber. Sual Akber. Affedersiniz. <gülüyor> Evet çok heyecan verici bu program için ve emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta ederim. sessiz Umarım filmler. dinleyicilerimiz eşlik eder katılırlar. <gülüyor> evet sessiz filmler üzerine konuşmak üzere. <gülüyor> Tekrar bir araya Biz. geleceğiz. Nagi Hanuskan ve Can Koç konuklarımızdı bugün Sinefil'de 94.9 Açık Radyo'da. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz İrem Berksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Bir de herkese iyi seyirler iyi hafta sonları. Cinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Buruk.